radyo tiyatrosu Mehmet Emin Tokadi ...ise gecenin üçü. Maşıl maşıl uyuyordu. Hay Allah. Bu kapının dediği de nerede ya? Heh tamam. İşte oldu. <Gülüyor> Aman yavaş oğlum aydın. Çok sessiz olmalısın. Annem uyanırsa yandım. Kurtulamam dırdırından. ne kadar da karanlık. Burnumun ucunu bile göremiyorum. Bir şey devirmeden varabilsem bari odaya. Şu duvara tutuna tutuna gidersem... ...doğruca antikaların olduğu odayı bulurum. Neyse geliyorum. Hay evet. <gülüyor> Allah. Oh, kediye basmışım. Ödüm oh, koptu. Her yanım titriyor. İnşallah annem duymamıştır. Hmm, Sesse daha yok. Devam etmeliyim. Devam etmeliyim. Bir an önce şu eşyaları alıp çıkmalıyım bu evden. Hmm. Odanın kapısını bulduk sonunda. Hmm. Tamam. Şu el yakabilirim artık. Evet, işte dolap. <gülüyor> Antikalar uslu uslu beni bekliyor. Annem çok üzülecek ama başka çarem yok. Çok paraya ihtiyacım var. Vay canına, sıkışmış açılmıyor. Şöyle kuvvetliyce çekersem Kapak birden açıldı Annem bu gülültüye mutlaka uyanır Şu kapatıp sessiz olmalıyım Aydın Aydın oğlum sen misin geldin mi İşte uyanmış Odama gidiyor Beni orada bulamayınca mutlaka buraya da bakar Ne yapsam acaba Kapının arkasına gizlensem ama yerdeki eşyaları görürsen var... ...en iyisi böylece beklemek... ...belki buraya gelmez... Hay Allah odasında da yok... Ah, peki neydi o gürültü... ...şu odadan mı geldi yoksa... Eyvah... ...buraya doğru geliyor galiba... Evet evet evet kapıdan da girdi işte... yakacak şimdi... Aydın... Ee, anne... Ne yapıyorsun burada... Ee, kıskıvrak yakalanmak diye bana derler oğlum Aydın... ...en iyisi doğruyu söylemek... Aydın neden yatıyorsun orada... ...söyle bana ne oldu...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 Öyleyse çekilirim. De. Elbette. Canımı istesen canımı vereyim mi oğlum? Ama anlat bana neden bu kadar borçlandın? Susma söyle neden? Kumar yüzünden değil mi? Aman Rabbi, nedir bu başıma gelenler? Oğlum ne hallere düştü? O kadar da üstüne titremiştim. Babasızlığını hissettirmemek için hiçbir şeyden mahrum bırakmamıştım oğlum. Allah sen oğluma selamet ver.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 Asıl satarsak bereketleniriz. Dediğin kadar değerliyse bayağı para eder ha. Ne olur bana ver onu. Çekil önümden. Hayır, onu bana vermezsen şuradan şuraya kıpırdamam. Çekil be, çekil önümden dedim sana. Yoksa çekmesini bilirim ben Ay, yarabbi, yarabbim, ha. Hadi, Ay yarabbim yarabbim bu ne hal. Hadi şimdi bana eyvallah. Rabbim bu ne hal. Sen oğlum kurtar. Bu kumar illetinden kurtar. Mevmedemin Tokadi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine oğlumu ıslah ile Bir hayırsızlık etmesin. Şu bavulu taşımaktan kolum koptu. Karnım da amma Ölen geçti. Hiçbir antikacı değerini vermiyor bundan. Hepsi üç kağıtçı. Bir simit alıp şu parkta oturayım biraz. He, o da ne? Bir antikacı dükkanı. Valla. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Bir de şuraya gidip göstereyim bari. <Gülüyor>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 İyilikte mükafat, kötülükte hazan var Vay canına be sen misin amca Şiirden anladığın kadar antikadan da anlıyor musun bakalım he? Oh buram buram tarih koktu senin bavulu açınca Anlaşılan çok eski eşyalar Evet evet çok kıymetli bunlar Aha, İşte buna sevindim Siz antikadan anlıyorsunuz galiba anlarım ben Antikanın da insanın da iyisinden anlarım <gülüyor> insanlar da antikalar gibi küf mü kokar yoksa Hayır evlat hayır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 Ha bak burada bir de kitap var tam sana göre dedemin dedesinden kalmış e, bu da yüklü miktar demektir ver mi? bakayım hmm, Evet el yazması güzel bir nesif hattıyla yazılmış çok para eder çok para mı her şeyi parayla mı ölçersin sen Evet her şeyi parayla satın alınmıyor mu neyse biz alışverişimize bakalım ne kadar eder bunlar Dedim ya hepsi de paha biçilmez nadide şeyler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 Ay şu kedi pıst pıst çekil şurada Ay aydın oğlum biraz merhametli olsana Durup dururken neden vuruyorsun şu zavallı kedi Ayaklarımın dilinde dolaşmasına sinir oluyorum da ondan Aman. Neyse ödedin mi havacını Ödedim ödedim işte kitabını satmadım ama Ah canım oğlum benim satmayacağımı biliyordum Rahmetli babam bunu çok okurdu Demek çok okurdu ha? Peki okuyunca ne yapardı Ne mi yapardı ee, Ağlardı Ağlar mıydı Hı hı Başka, başka bir şey yapmaz mıydı? Ne bileyim yani bir yere falan gitmez miydi? Aa, evet. Zeyrek yokuşundaki Mehmet'e bin Tokati hazretlerinin kabrine giderdi. Zeyrek yokuşuna giderdi ha? Demek ki defini oralarda bir yerde olmalı. Peki babam neden bulamadı? Belki adamcağızın ömrü yetmedi. Ama anneme mutlaka bir şeyler söylemiştir. Ana be. Orada ne yaparmış babam sana hiç söylemez miydi? Dua ederdi benim için, senin için, hepimiz için. Rahmetli baban en çok da senin için. Hayırlı bir evlat, iyi bir insan olman için Allah'a yalvarırdı. Ama sen... Tamam ana tamam tamam yine başlama. Sen şu kitaptan okusana biraz ha. <gülüyor> Dur bakayım. Şu gözlüklerimi bir sileyim. Hmm. Ah. Yok harfleri seçemiyorum. Sanki hepsi üst üste binmiş.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 Mutlaka defininin yeni tarif ediyor olmalı Bir mağaraya benziyor Demek define bir mağaranın içinde ama nerede Babamın gittiği oya gidip baksam Ama bu haritayı çözemem ki Yanında biri olmalı Tek başıma yapamam Bu yazıyı okuyabilen güvenilir birini bulmam lazım Antikaları değerine satabildin mi de bari? Antikaları mı? Hı? Aa, evet borcumu ödeyecek kadar ettiler Ay Allah bu neden düşünemedim Evet antikacı Hem güvenilir biri hem de bu yazıyı okuyabilir Hemen gitmeliyim İnşallah dükkanı kapatmamıştır Haydi nereye oğlum sofrayı hazırlamıştım Biraz işim var ana sen yer ya Mehmet Emin Tokadi efendinin hürmetine Oğluma doğru yolu göster Onu koru Elemeneleykin ve aleyküm selam. Hoş geldin. <gülüyor> Kapatmışsınızdır diye çok korkmuştum. Kapatmadım. Seni bekliyordum. Seni? Benim bekliyordunuz. Evet, geleceğini biliyordum. Nasıl? Söylediler. Kimler? İbrikler, leyanlar, antikalar, Eşyalarda da konuşurum ben. Onlarda beni anlar. Sen gidince hepsi konuşmaya başladı. Dediler ki, gitti ama gene gelecek. Sevdaya tutuldu. O. Define sevdasına. Gitti ama dönüp gelecek.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 Anladım o bak içinden okuyup beni kandıracak ee, Yüksek sesle oku da ben de çözmeye çalışayım he? Peki peki o Bu kitap tokatlı Mehmet Efendi'nin hayatını ve menkıbelerini anlatıyor Onun risaleleri ve onun hakkında yazılanları Seyit Hasip Efendi adında bizzat toplamış Ve çok kıymetli bir kitap haline getirmiş Definenin yerini de bunların arasına gizlice yerleştirmiş Heh. Hadi hadi hadi bir an evvel okumaya başla hadi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 ...un kapanına inen cadde ile... ...zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde... ...soğuk kuyu Piri Paşa Medresesi kabristanına defnedilmiştir. Tamam, tamam işte şifre. Defineden bahsediyor. Define orada olmalı kabristan'da. Hemen gidelim hadi. Define Mehmet'imin Tokadi Hazretlerinin... ...defnedildiği yerde olabilir. Ama şifreyi tam çözmeliyiz. Doğru. Hadi, hadi çabuk okumaya devam et. Tamam, ed. tamam sen de dikkatle dinle. En küçük bir kelimeyi bile kaçırma. Hiç kaçırır mıyım? Hadi oku sen hele. Evet...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 Hadi Mehmet Emin Efendi'nin yolu Mekke'ye... ...bizimki nereye? Dur hele sabırlı ol anlayacağız. Oo, sabırlı olmuş. Kitabın yarısını geldik daha biz şifre çözemedin. Hani anlardın sen bu işlerden? Anlamıyor musun? Mehmet Emin Efendi de bir define aramaya çıkıyor aslında. Define gömülmüş demektir. Yani yerin altına gireceğiz. Bak buraya şekillerle sarnıç çizilmiş. Mağaraya benziyor dediğin şey. Sarnıçlardan ikincisi işaretlenmiş. Ya nasıl anlamışım mı? Hadi o zaman kalkıp gidelim Dur hele dur iyice anlayalım öyle gideriz Hem hava biraz daha kararıp etraf sakinleşsin Dur Öyleyse okumaya devam Mehmet Emin Efendi genç talebesinin Kabri başında Allahü u Teala'ya böyle yalvarır Ve her şeyi bırakıp istifa etmeye Karar verir <Gülüyor> Safa geldiniz Hacı Emin Efendi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 Mekke'ye varınca Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerinin huzuruna gidersiniz. Bizim de selam ve hürmetlerimizi ağz eder, onun talebesi olursunuz. Ahmet Yektest Cüryani Hazretler mi buyurdunuz? Evet. Yektest, malumunuz üzere tekerli demektir. Ahmet Cüryani ticaret için Hindistan'a giderken yolda eşkiyalar basıp mallarını adılar. Ve sol kolunu kestiler Çok üzüntülü olarak Serhend şehrine geldi Müceddidi Elfisani İmamı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masumu Farukü'nün Hizmetiyle şereflendi 11 sene sonra Hilafet verilip Mekke'de irşada emin olundu Şimdi on mübarek Yarda talebeler yetiştirmektedir İnşallah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 ...bütün dostlarıyla vedalaşıp yola çıkar. Menzili... ...Efendimizin sevgili yurt buyurdukları... Mekkiyi mükerremedir. Yükü... ...kalbindeki Resulullah aşkıdır. Bir de... ...Muhammed Efendi'nin emaneti. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretlerine... ...gönderilmiş olan Allah selamı. Mekke'ye varınca ilk gün... ...Kabe'yi tabaf ve ziyaret eder. Ertesi gün sabah namazını...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 Hepsi başlarına iyimiş, edepli oturuyor. Halkanın ortasında oturan zat hocaları olmalı. Dikkatle bana bakıyor. Rabbi ne kadar da heybetli ve sevimli. Bakışlarından ürperiyorum. Dayanamayacağım. Gözlerimi kapatmalıyım. Ey kardeşlerim. Bize gelen bela ve sıkıntıların Allahü Teala'nın takdiriyle olduğunu bilirim. Bu dünyanın esası mihnet sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka ilacı, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte yani hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır.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 Buyurun içeri girin Emin efendim. Ha, şöyle oturun bakalım. Siz açsınızdır. Birazdan sofrayı getirirler. Sofrayı getirdiler. Buyurun. Getirin. Ha, şuraca koyun. Allah razı olsun evlatlarım. Önce siz buyurun efendim. Peki öyleyse. Bismillah. Allah Allah Ellerini ekmeğe uzatmasaydı görmeyecektim Bu mübarek zatın sol eli bileğinden kesik Edirne'deki Muhammed efendinin bahsettiği Ahmet Cüriyani hazretleri bu zat olsa gerek Sübhanallah Biz onu ararken o bizi buldu Yolculuğunuz nasıl geçti Emin efendi anlatın bakalım Elhamdülillah efendim rahat bir yolculuk yaptık Ta neden buraya gelene kadar... ...bir sıkıntıya maruz kalmadık. Üzerinizde bize verilecek emanet var mı? Allahu Ekber. Ya Rabbi. Bu ne büyük nimet. Evet bu zat... ...hakikaten Ahmet Yekdest... ...Juryani Hazretleri. Siz... ...siz osunuz. Verin mübarek elinizi öpeyim efendim. Evet...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 Şam'dan mı gideceksin? Efendim, bir arkadaşım var. Beraberce Şam hacılarıyla dönmeye niyet ettik. Otur bakalım karşıma. Emredersiniz efendim. Bakalım hangi kafile ile gitmeniz takdir olunmuştur. Otur evladım otur. Hadi gözlerini yum. Yumdun mu gözlerini? Evet hocam. Peki, ne görüyorsun? Söyle bakalım. Evet.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 Gelirken Mısır yoluyla gelmiştim Şimdi aç gözüm oh, Allah'ım İşte hocamın karşısındayım Mübarek hocamın bir kerameti bu Şimdi git Sana yolculukta arkadaş olacak O gördüğün kişiyi bul Yolculuğunuz Mısır tarafınadır Nasıl emrederseniz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 Elhamdülillah, talebemiz emin, kendisi için istediklerini başkaları için de istiyor. Kalbi yumuşacık, merhamet dolu, hiçbir kimsenin cehennem ateşinde yanmaması için çırpınıyor. Bana Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in büyük merhametini hatırlattı. Bu arzunun yerine gelmesi için dua edeyim.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 Emin, yıkayıcı elindeki ölü gibi ol. Olmak için ölmek lazımdır. Başüstüne efendim. İnşallah birkaç sene sonra buraya tekrar gelirsiniz. Fakat bizi bulamazsınız. Bizde olan emanetinizi Medine-i Münevvere'de bulunan Hace Abdurrahim'e verdik. Onunla görüşünce sana teslim eder. Hadi Allah yolunu açık etsin. Vay canına be. Vay canına. Ne oldu oğlum? Neden vay canına vay canına deyip duruyorsun? Şu işe bak. Ben olsaydım başka şeyler isterdim. Ne gibi şeyler? Ne bileyim para işte. Ben de zannettim ki hocasından define isteyecek. <gülüyor> hani bizim aradığımız defineyi. Getirip buralarda ha? Biz de gidip onu çıkaracağız. Ne biliyorsun? <gülüyor> Ondan merhamet sende hırs. Bu zıtlığa gülüyorum. Bana bak amca.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 Hadi orada devam ederiz. Karanlık çöktü. İnsanlar ortalıktan ele at çekti. He? Tam defini aramak vakti. Şimdi tam namazın vaktidir evlat. İşitmiyor musun? Yassa ezanları okunuyor. Namazımı eda edeyim öyle gideriz. Bismillah. Hadi ya bismillah. İyi iyi. Sen namazını kılarken ben de kazma küre küllen Bir de şöyle koca bir fener. Hay Allah, su birikintisi varmış, ayaklarım ıslandı. Oo, daha şimdiden sızlanmaya başladın, yürü bakalım. Ama ne diye, ölümü bile göremiyorum ki. Elindeki feneri yok. Hey, hey kafanı orada, yol daralıyor. Aa, tam da zamanında yakmışım feneri, neredeyse kafamı çarpacakmışım. Hadi beyzade, siz geçin de. Biz de gidelim. Tamam, tamam. Ama sıkıştım ben burada... İlerleyemiyorum. Nazlanma, hadi gayret et biraz. Oluyor. Kolum sıkıştı, çekemiyorum. Az kaldı, biraz daha gayret. Ha, ha, oldu işte. Her tarafım <gülüyor> çamur içinde kaldı, derim sığıldı. <gülüyor> neyse, neyse, hadi sıra sizde. Up, ha işte oldu. Vay canına, ne kolay ne çabuk geçtiniz. Benden büyük bir kaçışma. Bu ihtiyade bir gariplik var ama anlayamadım.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 Galiba haklısın. Tut şu feneri bakalım. Hı hı. Ha, nerede kalmıştık? E, hani bir mektupla Mekke'den Ha Evet işte bu sayfadaydı. Mehmet Emin Efendi hocasından dua almıştı. O bir müjde taşıyordu Anadolu toprağına, İstanbul'a. Kardeşler, beni iyi dinleyin.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 Boşuna çaba sarf etmeyeler Aranılan hazinenin Nişanını verdim sana Belki sen kavuşursun Biz varamadıksa da Hı? Bu derde ne şimdi Gayet açık Tevbe edip Niyetini düzelteceksin Nasıl Yaptığın bütün kötü amellerden pişmanlık duyup Bir daha işlememeye söz ver yeter Tamam tamam tövbe ettim, tamam Öyleyse vur kazmayı Hı.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 Haklı Bir gün gelip sonunda yerin altına girecek olduktan sonra Defineye sahip olsam ne olacak Hem biliyorum ki ne bulsam onu kumarda kaybedeceğim Garip Bu defineyi aramak için yerin altına girdim Allah Allah Bir gün içinde neler geldi başıma Haklısınız Tevbe edeceğim Bir daha Nereye gitti bu e, Amca Amca Ar Am yok. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi Kitap da ondaydı Artık çıkış yolunu da bulamam Bu sesler ne Yara Hemen pilleri takmanıyım Ne oldu Ama piller çok zayıf Bana bir şaka yapıyor olmadı. Birden bire kaybolmuş olamaz Ne yapsam acaba Burada böylece duramam ki Eyvah yapma yalnızım Allah'ım beni affet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 Hayal görüyor olmalıyım. Yok yok bu gerçek. Bu kitap benim kitabım. Ama nasıl olur? Az önce antika camcanın elindeydi. O da benim yanımdaydı. Şimdi nerede? O da ne? İşte çıkış yolu. Sahil görünüyor. Oh Allah şükürler olsun. Hemen eve dönmeliyim. <gülüyor> ki kediye, gene ayaklarımın altında dolaşıyor. Ne o? Özledin deniyorsun ha? Aydın, oğlum. Ha, anne, sen uyumuyor muydun? Ah, az evvel kapının çalındığını duydum. Kalktım baktım kimsecikler yoktu. Sonra kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Dün senin sattım dediğin antika eşyaların hepsi orada duruyor. Öylece duruyor. Ne? Antikalar mı? Kimin bıraktığını görmedin mi? Hayır, görmedim.